Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Yeni bir Yeşilçam Arka Ölgüsü programında bendeniz Utku Uluer'le birliktesiniz. Bu haftaki Yeşilçam Arka programının konusu e, Türkiye'nin ilk korku plağı. Daha doğrusu 45'li üzerine olacak. E, bir ölü sesleniyor isimli olan bu 45'lik. E, ayrıca ölüler konuşmaz ki filminde de kullanıldığı için... E, bir nevi aslında hem yeşil çamla da ilişkili hem de öte yandan da ilk defa korku bölgelerinin yer aldığı plak olduğu için de Türkiye'nin ilk plağı olarak e, bu konu hakkında e, paylaşımlar yapmıştık. E, ben bu konuyu ilk olarak e, 2009 yılında, e, bu konudan ilk olarak 2009 yılında haberdar oldum. E, Ercan Demirel sayesindeki biliyorsunuz e, bir nevi aslında bizim hani Yeşilçam'la plak konusunda Yeşilçam Arkeosu programımızın da danışmanlarından bir tanesi. O bana bu plaktan bahsetmişti. Ve biz Sinematik Yeşilçam sitesinde bu korku plak, korku 45 ile ilgili bir yazı hazırlamıştık. Daha sonra bu yazı defalarca yenilendi. Farklı formatlarla güncellendi öğrendiğimiz bilgilerle. Ve ancak geniş kitlelere yayılması bu bilginin dip Dipsaf'ın YouTube'da 45'inin paylaşmasıyla gerçekleşti. Ee, tabii ben daha sonra zamanlarda hep e, Dipsaftan Volkan'a da pek çok soru sordum ancak hem e, Dipsaftan Volkan hem Ercan Demirel hem de Cem Seftalicioğlu hepsi bana e, kesinlikle bu konuda e, Münir Treli ile konuşmam gerektiğini söylediler. E, ben de İstanbul'a geldiğinde e, kendisiyle sohbet etmeye çalıştım ancak bir türlü e, uygun ortamı bulamadık ses kaydedebileceğimiz rahat rahat bu konu üzerine sohbet edeceğimiz bir nokta olmadı. Ben de kendisinden şöyle bir şey rica ettim. Bu konu hakkında hani senin bir yazılı metin yollamanı istemem. Senin anlatımınla bunu ben yayınlamak isterim dedim. O da çok sağ olsun Korku plak hakkında ve plak şirketi hakkında, basım hakkında çok detaylı bir konuşma hazırladı. Bunu ses Kaydı olarak e, bizlere yolladı. Ben de bu, bugünkü programda hem bu ses kaydına ver, yer vereceğim. Hem e, korku planındaki bu sesleri daha sonra kullanılıp birazcık daha fazla insana ulaşmasını sağlayan e, şarkılardan bir tanesi olan Böbrek sistemin mantarlar mantarların içinden şarkısını da yer vereceğim. E, bu şekilde korku plağı üzerine e, programımıza ayırmış olacağız. Sanırım e, konu hakkında e, bugüne kadar e, yapılmış en detaylı programı. E, tanıtım da bu olacak diye düşünüyorum. Ben hani hem bizim e, sinematik yeşil çam sitesinde de bu kadar detaylı bir giriş yapmamıştık. E, hem de yazılanlar ve çizilenler genelde e, böyle e, konuyu özellikle ortaya çıkartanlardan bir tanesi olan Münür Tireli'nin yaptığı gibi çok net bir açıklama da yoktu diye düşünüyorum. Bu nedenle hani e, arkeolojik kazımızda bugünkü arkeoloğumuz e, Münür Tireli. Şimdi ben e, sizlerin Münir Tireli'nin e, Bizlere yolladığı ses kaydıyla baş başa bırakacağım. Bu arada bir de detay vermek istiyorum. Arka fonda ben hem Bir Ölü Sesleniyor isimli 45'likte de yer alan alt müzik olarak yer alan elektronik, Edgar Varese'nin poem elektronik müziğini kullandım. Hem de zaten bu 45'inde de yazısı ama bunu çok detaylı olarak zaten Münir Terili bizlere paylaşıyor. Şimdi sizleri Münir Tirel ile baş başa bırakıyorum. Daha sonra yeniden burada sizlerle birlikte olacağım. Bir ölü sesleniyor. Türkiye'de ilk korku plak. Bu plak 1999 yılı gibi elime geçmişti. Ankara'da bir sahaf plakçı o tarz bir yerden almıştım. Garip bir plaktı. E, o dönem disco plak şirketinden çıkmış. Birkaç plağı birden kapaklı olarak aldığımı hatırlıyorum. E, bunlardan bir tanesi gibi' Birisi Tayfun Pilağı, birisi de bu bir ölü sesleniyor hattı. Türkiye'de ilk korku pilağı olarak yayınlanan plak. DSS 503 seri numarası da yayınlanmış. E, Disko şirketinin seri numaraları genellikle binli rakamlar oluşur. Hani beş falan gibi rakamlar, öyle bir algoritmayızlar. Ama e, Öztürk Serengi'nin plağı gibi birkaç plaktı. Daha farklı bir numaralandırmaya gidilmiş bu da e, nispeten periferde kalan plaklarından olduğu için e, tipik şarkıcı plak şeklinde bir plak değil yan sesli ürünler gibi bir e, konsept içerisinde değerlendirilip bu plak yayınlanmış dolayısıyla seri numarası da biraz değişiklik gösteriyor. Hemen üzerindeki notlara baktığımızda e, Ses Süreyya Arın 1941 doğumlu, 1988'de vefat etmiş, tiyatro kökenli olduğunu tahmin ettiğimiz e, ve pek çok filmde belgeselde seslendirmece olarak duyduğumuz bir isim. E, bizim bu 1980'li yıllarda çocukluğunu yaşayan insanların hatırlayacağı İpek Yolu belgeselinin seslendirmelerini Süreyya Arın yapıyordu. Ee, İpek yolu belgeseli seslendiren Süreyya Arın burada Ergun Evren'in bir şiirini seslendirmiş. Bir Evlül Sesleniyor adlı şiir aslında e, Ergun Evren'e ait bir e, çalışma. Ergun Evren kimdir diye baktığımızda 1936 doğumlu klasik Türk müziği eserlerine güfte yazmış. Aynı zamanda şair Bürokratik görevlerde bulunmuş bir kişi. TRT Denetleme Kurulu'nda yer almış. Ee, Hıncal Ucun bir yazısına göre bir zamanlar okullarda düzenlen şiir matinelerinde çok popüler bir şair olarak yer almış. Böyle bir isim. Efekt olarak da Necmettin Öcal ismi geçiyor. Şimdi bu plak tabi e, Disco Plak Şirketi'nin mystery dediğimiz o gizemli plaklarından birisi. E, disco ve disco Tür. ikisi birbiri ardısında sıra gelen şirketler, İkisi de Antoine Schwarz tarafından kurulmuş. E, disco ismi çok uzun bir süre çok kısa bir süre kullanıldıktan sonra bir yıl kadar kullanıldıktan sonra disco Tür plak haline geliyor bu şirket ve disco Tür olarak da neredeyse 1990'ların başına kadar süren bir üretim çizgisi izliyor. Tabi Diskotür şirketinin hani peak yaptığı yıllar diye düşündüğümüzde daha çok 1972 ile 78 arası dönemi ele almamız gerekir. Tabi bundan sonra da mesela 1980'li yıllarda da Füsun Önal, Neco, Grup Çağrışım gibi isimlerin plaklarını bastı. Müşfik Kenter'in bir garipi Orhan Veli adlı eserini bastı. Klasik müzik plakları bastı diskotür. Ama Altın Çağ herhalde 1970'lerin ilk yarısıydı. Disko plak olarak ve diskotür plak olarak çok, far, çok geniş bir yerpazeye seslendi. Çok geniş bir yerpazeye yayılan bir e, katalog oluşturdu kendisine. Örneğin Moğollar ilk Anadolu pop plak sayılan Dağ ve Çocuğu Disko şirketinden yayınladığı Ve diskotür olarak devam ettiği dönemde de Moğolların plakları yayınlanmaya devam etti. Alpay çok önemli bir sanatçısıydı. E, Disko döneminde... De, ...de plakları çıktı, diskotür döneminde de çıktı. Yonca plak geçti, 1973 yılına kadar... ...diskotürden plakları yayınlanmaya devam etti. Füsun Önal'ın epey bir plağı yayınlandı. Diskotür üzerinden, Üçurel'in... ...bütün 45'likleri hatırladığım kadarıyla... ...ve iki albümü de... ...diskotürden yayınlandı. Tabii diskotürün şöyle bir özelliği de var... E, Örneğin bir müzisyen Erkin Koray gibi bir başka şirkette tam olarak yap, istediklerini yapamıyorsa diskotürde gelip o şirkette yapamadıklarını gerçekleştirebildi. Örneğin İstanbul Plak'ta çalışırken Erkin Koray'ın işte gel bak ne söyleyeceğim gün doğmuyor gibi bir 45'liği ya da ve meçhul gibi bir 45'li yapması çok da olanak dahilinde değildi. Evet. Dönemsel plak başı sözleşmeler imzalayarak, kaşeli sözleşmeler imzalayarak insanlar yapmak istediklerini diskotür plakta yapabildiler. Antoine Chorris Alpay'ın anlattığına göre kendi otobiyografi kitabında parası olduğu zaman işte Marlboro Kent gibi sigara içip parasız kaldığı zaman da birinci sigarasını talim ederek Türkiye için çok önemli plaklar e, cesaret basılması cesaret isteyen plaklar bastı. Konumuza dönersek bir ölü sesleniyordu o plaklardan birisi. Antuan Şoris örneğin Alpay'dan Moğollardan para kazanırken hadi bir de şunu deneyelim bakalım ne olacak diye farklı plaklar da bastı. E, bu plakta müzik olarak hani Necmet, Efek Necmetin Öcal dese de e, Necmetin Öcal çok iyi bir diyecek çok iyi bir hani ses mühendisi. Yani aslında, yani çok iyi derken tabii niye göre iyi, nasıl iyi, onu da sorgulamak gerekiyor. E, row çalışan, biraz böyle daha e, incelikli bir işçilikten ziyade böyle Cielio tarzında iyi gidebilecek, e, var olan sesleri hani kiç diyebileceğimiz, ama bir yandan da yani saygınlık uyandıracak kadar. İyi bir e, birleşimle ortaya koymuş bir isim. Necmettin Hocam temel olarak Edgar Vares'in Poem Elektronik adlı eserini kullanmış. Poem Elektronik üzerine bu seslendirmeler yapılmış. E, seslendirmeyi yapan Süreyya Arı'nın sesi yava, deviri yavaşlatılarak... ...bir teypte devri yavaşlatılarak... ...bu ölü sesine... ...korkutucu sese ulaştırılmaya çalışılmış. Ama... E, ...arka planda yer alan müzik... ...temel olarak... E, ...Edgar Barres'in... ...Poem Electronic... ...yani İngilizce olarak söylediğimizde... ...Elektronik Şiir... ...Elektronik Poem adlı eseri. E, Elektronik Poem'de... ...8 dakikalık bir eser. 8 dakikalık bu eser... E, 1958 yılında Brüksel Dünya Fuarı'nda Philips pavyonunun müziklendirilmesi Philips'in standında kullanılmak üzere hazırlanmış bir çalışma. Teknik olarak şöyle bir yöntem izlenmiş. Kayıt 3 ayrı mono makaralı teyp makinesiyle yapılmış. Daha sonra bu iki teypte kaydedilenler. Ee, bir stereo teybe panlama efektleriyle beraber yani e, soldan sağa solda, sağdan sola e, hareketliler e, ses hareketleriyle beraber verilmiş. Ve daha sonra bir stereo bu e, kaydın yapıldığı stereo teyp ve geride kalan mono e, teypteki sesler. 35 milimetrelik bir başka banda, başka bir makaralı TV aktarılmış. Tabi bu 35 milimetre'nin özelliği aynı zamanda bu bunun bir film olması, bu filmin ses kanalı olarak aktarılmış, ses izi olarak aktarılmış. Çünkü bu pavyonda film ve ışıklandırma üzerinde. Bir gösteri yani hem o audio hem de vizyiyel anlamda bir gösteri gerçekleştirilmiş. Dolayısıyla 35 milimetrelik mm filmin içerisinde hem bu poem elektronik kullanılmış hem de görüntü ve ışık değişiklikleri yansıtılmış. Bu eser bu şiirsel çalışmanın içerisinde kullanılmış. Necibettin Öcal tarafından. Plak iki ayrı Eseri iki bölüm olarak kurgulanmış. Biri birinci bölüm ve ikinci bölüm şeklinde kurgulanmış. Şimdi elimizde tabii farklı bir materyal daha var. Bir ölü sesleniyor. Türkiye'nin ilk korku plağı. Başlığıyla bahsedeceğimiz bu plakta. Bunun kullanıldığı, bu eserin kullanıldığı bir de bir film var. Bu film yakın zamanda İpek film tarafından... YouTube İpek Filmi YouTube kanalında da konuldu. Ölüler Konuşmaz ki. 1970 yapım bir film. 1970 yapım bu filmde e, yönetmeni yönetmen Yavuz Yalın Kılıç, gene senaryo Yavuz Kılı Yalın Kılıç'a ait. E, Sema Yaprak, Jirayır Çarkçı ve Oya Evintan oynamış. Ve burada yine e, bu plakta kullanılan Süreya Arın tarafından seslendirilmiş şiir de kullanılıyor e, bu filme plak hani bir araya getirildiği zaman plan bu filmin bir nevi soundtrack'i olduğu düşünülmüş ama tabi evet bir nevi soundtrack'i olmakla beraber hangisinin önce hangisinin sonra yapıldığı konusunda tabi ciddi bir e, sıkıntı var belirleme sıkıntısı var bu belirleme sıkıntısıyla ilgili olarak da hani şunu söylememde e, yarar var benim hani, şahsi kanaatim bu filmin plak sonrasında yapıldığı plan diğer soundtrack öğeleriyle beraber kullanıldığı yolunda. E, çünkü film zaten eklektik bir soundtrack'e sahip. İşte Rosemary'nin bebeği, Ajo Spratsara Husra gibi birbirinden hani, çok farklı ama bu tip hani bir korku filminde Beylik olarak kullanılabilecek eserler oluşturuyor. Dolayısıyla e, planda da filmden önce üretildiği ve filmi sırasında da yararlanıldığını düşünüyorum. Benim şahsi kanaatim bu. Benzer bir şekilde hani Antoine Shore'nin bir başka çalışması da var. E, Meri 2000 şeklinde. Meri 2000'de Yakın zamana kadar önemli bir mystery şeklindeydi. Daha sonra Pierre Henry'nin çalışmalarında bu soundtrack'in elde edildiği ama başka bazı öğelerin arka arkaya konulduğu aslında bir nevi bir DJ'lik çalışması olduğunu gördük. Antoine Chorris'in açmak istediği ek kanallar aslında bunlar. Keşke bunlar da devam edebilseydi. Hani bunalımları basan kişi. Daha sonra bu, e, maddi anlamda kendisini toparlayarak farklı deneysel işleri de yapabilse de. Ama bu kadar uzun süreli yapamadı Antoine Chorris. 1973-74 gibi artık yavaş yavaş e, şirketin deneysellik anlamında da nefesi kesilmiş durumdaydı. Garantili olan ürünlere yöneldi. Klasik müzik her zaman garantili bir öğeydi. İşte Erol Büyükburç gibi, Neco gibi nispeten tanınmış insanlar Yeşim gibi tanınmış kişilerin plaklarını basmaya devam etti. Eurovizyon plakları bastı. Bu şekilde daha garantili yollara ilerledi. Son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Antoine deneysellik başlığı altında. 1974 yılında önce Erenler olarak sonra elektronik şok olarak sonra da Tankal olarak ismini değiştiren Kılıç Danışman Taner Öngür, Aydın Çakus ve Nur Yenel'den oluşan Tank adında bir grup vardı. Tank adlı grup Taner Öngür'ün daha sonra Alarm grubu adlı albümünde de yer alacak Uzaya Bak adlı eseri. Ve sanırım bir başka eseri daha oluşturdu. Bandla beraber Antoine Chorise'e gitti. Ama Antoine Chorise'in artık maddi anlamda sıkıntıları o kadar artmıştı ki bu deneysel anlamdaki plağı basamadı. Ve grup Galata Köprüsü'nden ilerlerken Makara Bandı ucundan tuttu ve bandı orada imha etti. E, bu gayet şiirsel görünen e, gün batımına karşı belki de Türkiye'deki e, birinci dönem rock müzik geleneğinin sonunu temsil eden bu olay e, bir şu anda baktığımızda gayet hüzün verici ve gayet de e, bir dönemin nasıl kapandığını gösteriyor. İşte bu elimizdeki 1970 yılında yapılmış olan bir sesleniyor adlı plak. E, Antoine Chaurice'in umutlarının gayet taze olduğu, her türlü deneyselliği açık olduğu e, ve şu formülü benimsediği, ünlü ve para getiren kişinin yanı sıra deneysel diğer ürünlere şans vermek, diğer sanatçılara, diğer gruplara şans vermek gibi bir ilke. Benim bahsedeceklerim bu kadar. Münür Tirli'ye tekrar teşekkür ediyorum ben de Yeşilçam Arkeolojisi'ne çok sağ olsun bu detaylı bilgileri kaydederek yolladı. Hem de sadece 45'liğin hikayesini değil bizler hem Plak, Şir Plak Şirketi'nin hikayesini anlatmış oldu hem de bu konuşmanın sonunda eklediği bu kısa bilgilerde aslında 45'lik Türk müzik tarihi içinde önemli bilgiler. Kendisinin de değerli kitapları var onları da okumanızı tavsiye ediyorum. Yine yani dediğim gibi münürteriliye e, bizlere yolladığı, paylaştığı bu bilgiler için tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Umarım önümüzdeki e, programlarda da yine farklı konularda e, bizlere görüşlerini bildirir. Belki bakarsınız e, uygun bir şekilde hem de stüdyoda onunla birlikte. Görüşme imkanı bulabiliriz. Ee, Tabi zamanı elverirse. Ee, şimdi ben korku pilavı olarak bahsettiğimiz bir ölü sesleniyor 45 bir kısım çalacağım. Bir dakikalık kadar bir kısım çalacağım. Ee, yaklaşık 3 dakika 45 saniye süren bir kayıt var a yüzü. Ee, ancak bunun hepsini hemen programda yer vermenin mümkün olmadığını düşündüm. Hem de kendisi yapısı olarak çok deneysel bir çalışma olduğu için birazcık da farklı olarak algılanabilir. Ayrıca e, içeriği bakımından da sadece sizlerle e, bu 45'in 41 dakikalık olan bir kısmını paylaşabiliyorum. E, dilerseniz onu bir dinleyelim. Hem de şiir okuduğu bu kısmı dinlemiş olalım şimdi. Bu toz toprak, bu çiçek kuruları üzerinde... Ne? Şu yara... Şu başımdaki... Sahi... Ama... Benim başım acımaz ki... Ben ölmem ki... <gülüyor> Evet bu dinlediğimiz kısım e, şimdi dinleyeceğimiz aslında böbrek san sistemin e, mantarın içinden şarkısının da introsunu oluşturan kısmında başlangıcı e, sadece e, bir dakikalık bir kısmını paylaştım e, diğer kısmına birazcık daha deneysel ve korku e, filmine uygun olan sözler olduğu için e, radyoda yer vermez mümkün olmadı zaten açıkça söylemek gerekirse devinde söylediğim gibi. Bütün şiirin yayınlanmasının çok da böyle ilgi çekeceğini düşünmüyorum. Ancak siz artık bu 45'likten haberdarsınız. Youtube'da da bir korku pilavı olarak yazarsınız. Çok rahat olarak bulursunuz. Ve bu 45'te dinleyebilirsiniz. Ee, daha cidden herhangi bir şekilde duymadıysanız bu şekilde sizi haberdar etmiş olduk. Ee, hem de bu şarkı, bu programda... Bugüne kadar bu konu hakkında yapılmış en detaylı derlemelerden bir tanesini yaptığımı düşünüyorum ben. Onun için de katkıda bulunan herkese çok teşekkür ederim. O zaman programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden Yeşilçam Cemal Kozyası'nda bendeniz görüşünceye kadar sizlere iyi bir hafta diliyorum ben. Ve sizleri Böbrek San sistemin mantarının içinden şarkısıyla introsunda bir ölü sesleniyor plana yer vermiş bu şarkıyla baş başa bırakıyorum. Sahi sandukamı çakarken kafatasıma saklanmıştı çivileri ama benim başım acımaz ki ben ölmem ki <gülüyor>